Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulü'na ve ala ve sahbihi ecma'in. Rab-u sadri ve yisirli emri vah-i muhteten min lisan-i yafka ve kavli ve üfer-i bil-i ibar. Evet, 53. sure olan Necm suresi. Şöyle güzel bir söz var. Başlığı olduğu gibi sonunda da şu var. Salatallah'ın azili. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Haşa, haşa, <gülüyor> haşa. Allah yalan söyler mi? Söylenmez. Esma kül <gülüyor> kelim ve eblat nizam. Sözlerin en doğrusu ve eblat nizam, nizam, üntizam, düzen, mükemmelliğin en doğru noktasında olan aziz ve alim olan kelim olan elbette öbütte Allah'ın sözüdür. Sözlerin en doğrusu elbette ki Allah'ın sözüdür. İnşallah Rabb'ın o doğru sözü, doğru bir şekilde ifade etmeyi de bizlere nasip etsin. Necm suresinden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü Necm. Mekke'ye cönet-i tâni ve siddûne Bu ayet-i 62 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve necm Kur'an'da kasamat Kur'an'iye diye geçer. Kur'an'da yeminler. Allah burada yemin olduğu gibi, hatırlarsınız, bir önceki şeyde Kamer suresini Valkamer Kamer suresinde ve buna benzer güneş gibi bazı mukaddes şeylere bizzat kendisinin kudret eliyle yapmış olduğu şeyler Allah yemin eder. Onların azametini ve büyüklüğünü kendisinin onlar üzerindeki kudretini yaratıcılığını, samiliğini, bediliğini, harikalığını göstermek için bir diğer nokta bizim dikkatimizi çekmek için bak aya bak yırtıza bak yırtıza şimdi Bazen geceleri karanlıklarda belediyenin caddelere yapmış oldukları ışığı görünce ağa ne kadar güzel, hele hele bir ışık yanar söner ise. farklı özellikte ağa ne kadar güzel diyoruz. Beyler, bütün kainatı Allah öyle lambaları takmış ki yol lambalarını eskiden çölde, ya yine öyle gerçi insanlar yollarını yıldızlardan bulurlarmış, saman yoluyla vesaire ile bulurlardı. Onun için cenab dikkatimizi oraya çekerek Caddedeki ışıkların karşılığı olarak, gökteki caddelerin ışığı olaraktan Allah'ın o koymuş olduğu yıldız lambalarına da bakmamızı, ibret ve ders almamızı istiyor. O necmi, olsun, kasem olsun yıldıza. Hangi yıldız? El-Süreyya, Süreyya yıldızı. Hangi vaziyette hal içerisindeki daha heva, baktığında, ağa be. baktığında, kaybolduğunda, batıp gittiğinde, batıp giden, kaybolup yok olan, o yıldıza kasem olsun. Ha. Bunu ifade ettikten sonra asıl verilmesi gereken mesajı Rabbimiz orada ifade ediyor. Her konuda olduğu gibi tabiri caizse Efendimizin arkasında öyle durmuş ki Efendimiz'e en büyük savunan Rabbimiz oluyor. Sizin arkadaşınız o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam al... Antalıgil hidayeti o asla ve asla hidayet yolundan sapmamıştır. Aynı zamanda vemağağı, ne açmış açmıştır ne şaşmıştır, ne sapmıştır ne de tamamen karıştırmış da değildir. Sapmamıştır, açmamıştır, şaşmamıştır yolundan uzaklaşmamıştır. Yani malâ besel hay. Yani yanlış yol ona bulaşmamıştır, bulaşmamıştır. Onunla beraber onun hayatında o durum kesinlikle yoktur. Yani bula hani bulaşının üstüne sıçraması insan düşünür. O Muhammed'in üzerine o sapıklığın bulaşığı da sıçramamıştır. Pisliği de onun üzerine sıçramamıştır, bulaşmamıştır. Ki Mekkeli müşrikler 23 yıl boyunca aman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine acaba nasıl bir şey sıçratabiliriz? Bir kir, bir leke. Hani teşbitata olmasın. Yeni kumaşlar var bazen. Leke tutmuyor. Leke, leke şey yapıyorsun, leke tutmuyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyledir. Onların attıkları pisliklerden leke tutacak bir özelliğe sahip değildir. Onun kumaşı Allah tarafından öyle dokunmuş ki onun kumaş leke tutmaz. İsterse dünyanın bütün pislikleri onun üzerine atılsın, o asla asla leke tutmaz bir özelliğe sahiptir. böyle ki bunu yapan kimdir ve berçerimin itikadim fasidir. Bunu yapan bozuk itikatlı olan ve cehaletinden kaynaklanan kimsenin efendimize bulaştırmak istemiş olduğu şeyden efendimiz beridir ve arkadaşımız olan Muhammed aleyhissalatü vesselam sapmamıştır. Burada güzel olan ifade tabi hem sahabiye ifade ediyor sizinle arkadaşımız o Muhammed aleyhissalatü vesselam var ya o. Hem de en büyük makam peygamberlikten sonra en büyük makam sohbet makamı. Sohbet makamının diğer ifadesi sahabenin makamıdır. Onun için buradaki o sohbet makamını da o sohbet arkadaşımız var ya işte o saklamıştır ona bulaştırılmak istemeden küçük lekelerden, çiftçiliklerden de o elbette ki o ondan uzaktır. O mayam diyor <gülüyor> ve o Muhammed var ya konuşmaz ney? Yani بِمَا يَتِيْكُنْ بِي Ancak kendisine getirileri konuşar. Yani anil hevâ. O kendisinden, hevâ ve hevesinden, istek arzusundan, haşa keyfinden konuşmaz. Nefsinin arzu ettiği şeyden konuşmaz. Ve hevâ nefsâhı. Nefsinin isteklerini söylemez, konuşturmaz. Ancak kendisine getirileri, kendisine verileri elbette ki o ifade etmiş olur. اِنْ هُوَ اِلْ Ancak bu ancak, demek ki havasından konuşmaz, ancak bu. E yani metne zinam çünkü hepiniz Kur'an. O ancak ve ancak elbetteki Kur'an'dan konuşmuş olur. İlla o konuştuğu şey nedir? O hayvan ve haresinden konuşmak. O ancak vahyün <gülüyor> yuha, kendisine vahyedilen vahy vahyedilen bir vahiden konuşmuş olur o Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Allahu İyahu melek ona öğretmiş ve talim etmiştir bir melek. O melek nasıl bir melek? Şedidul kuvva, güç ve kuvvet sahibi olan, güç ve kuvvet sahibi olan bir melek ona talim etmiştir. Zu mirretin. Uzun mirra aslında o şedidul kuvva ile bir derece ifade etmiş oluyor. Kuvvet sahibi, güç ve kuvvet sahibi olan bir melek ona vahyetmiştir. Kuvvetin ve şiddetin. Güç ve kuvvet, şiddet bakımından güçlü olan, güçlü kuvvetli olan Kuvveti, şiddetli olan bir melek ona talim etmiş, yani Kur'an'ı anlatmış, bildirmiş, ifade etmiştir. İstekarra Evet. Yani, veya manzorun hasenun veya da güzel görünümle güzel suretli, güzel olan bir melek güzel görünümle Güç ve kuvvet ve görünüm bakımında güzel görünümlü bir melek elbette ki ona onu talim etmiş, ona onu öğretmiştir. Ey yani Cibril ondan kasıp Cibril Aleyhisselam olmuş olmaktadır. Festeva o yerleşti karar kıldı. Yükseldi, güzeldi, göründü. Ney olarak Asfi suretinde göründü, karar kıldı. Nerede karar kıldı? Ve bir ufukul a'la en yüksek ufukta, en yüksek hedefte ufukta iken ana sureti ile tefrike aleyha yaratılmış olduğu suret üzerine ki ilk efendimiz ileride de söyleyecek gerçi Cebrail'i bütün gökyüzünü kaplamış bir surette gerçek suretiyle ilk vahiy getirdiğinde Alak suresinin beş ayetini getirdiğinde o surette görüyor. Ferahunle bir salavat Efendimiz onu gördü. nerede o kane Hira? Hira mağarasında iken. Katleder ufuk ile mahlibe. Mahlibe orangeye kadar. Tüm ufukları kaplamış idi. Tüm ufukları kaplamış olduğunda batıya kadar, mağribe kadar kaplamış olduğu bir vaziyette Gira mağarasındayken Efendimiz Cebrail'i yaratılmış olduğu gerçek bir surette, hakiki suretinde onu görmüş oldu. فَحَرَّ مَحْشِيَنْ aleyhi. Bu üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam حَرَّ aslında yere kapandığı manasına geliyor. Hepsi birden فَحَرَّ مَحْشِيَنْ Efendimiz ülkimdi kolay mı ya o cemreyle bütün gökyüzünü kapamış bir vaziyette gel gör de evet. ve ilk defa gör de gel de bayılma He, efendimiz ani sallat <gülüyor> hem ben bayıldı o yani tatsa aleho en yuliyha nefsou ala sureti illete fulika aleihha çünkü çünkü cemreyle daha önceki dediğimiz gibi, yaratılmış olduğu kendi suretinde Hira'da onu o vaziyette görmüş olduğundan dolayı onu o şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmek suretiyle ondan kendisine çünkü وَقَدْ سَأَلُهُ اَنْ يُرِيهُ نَفْسَهُ عَلٰى سُورَتِهِ لَتِكُلِكَ عَلَيْهَا Çünkü bunu Efendimiz istemişti Cebrail'den, yaratılmış olduğu gerçek surette kendisine görünmesini ifade istemiş idi. Bunun üzerine فَوَاَدَهُ بِهِرَى Bunun üzerine Cebrail de Efendimiz'in bu talebi istemesi üzerine Hira'da görüneceğini de وَاَدَهُ Efendimiz'e vaat etmiş ve söz vermiş idi. Bunun üzerine فَنَزَلَ جِبْرِيلَ لَهُ ف۪ي سُورَتِ اَدَم۪ي Bunun üzerine Cibril, ademi bir surette inmiş oldu. ademi bir surette inmiş oldu, görünmüş oldu summedena kavle minhu sonra efendimize yaklaştı fetedella zade fil kurbi gittikçe yakınlığını daha da arttırdı daha da çok yaklaşmış oldu yaklaştıkça yaklaştı yaklaştıkça efendimize yaklaştı fetedella da sakıtma manası da var yani yaklaştıkça efendimize yaklaştı Yaklaşmasını de bir kurbi yakınlığınız ziyade etmiş oldu Fakane minhu artık ona olan o yakınlığı o dereceye gelmişti ki tabe kadre kadre kaviseyne ne kadar oldu yakınlığı iki kavis kadar iki yay kadar yakınlığı iki yay kadar olmuştu evredine veya ondan daha aşağı daha aşağı daha fazla bir şekilde yani iki yay uzunluğunda veya ondan daha fazla bir şekilde daha çok yakın olmuştu efendimiz Ali sallallahu ve selam'a. Minzarı hatta ve sekene Bu durum nereye kadar devam etti? Efendimiz Ali o baygınlık vaziyetinden kurtulup da uyanıncaya, sakinleşinceye ve o korkunun sükuneti yerine alıncaya kadar bu olay devam etmiş oldu. He. فَاَوْحَا ta'ala Allah vahyetti. Kime? إِلَى abdi Kulu Muhammed Aleyhisselatü vesselama. Neyi? مَا اَوْحَا Vahyedilen şeyi vahyetti. Yani vahyettikçe ona bir derece vahyetmiş oldu. Vahyedileni vahyetti. Altta bir onunla ilgili bir izah da gelecek. وَلَمْ يَسْكَرُوا muha Ha, burada vahyedilen şeyi söylemiyor Allah. Vahyedilen şeyi Allah söylemiyor. Yani neyi vahyettiğini söylemiyor. Sadece vahyetti diyor. Vahyettiği şeyi söylemiyor. Niye? Tefkimenle şeyni. Yapılan işin büyüklüğünü ifade etmek için, yüksekliğini ve yüceliğini ifade etmek için Cenab-ı Hakk vahyedilen şeyin ne olduğunu zikretmedi. Ma keze ve Yalanlamadı. El fuadu kal, gönül. fuad ne bilgi? Efendimiz Ali sallallahu kalbi ve gönlü yalanlamadı. Neyi? Mâra'a. Görmüş olduğu o şeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi ve gönlü onu yalanlamadı. Bir basar basari'nin sureti cibril Cibri'li görmüş olduğu, gerçek suretindeki gözüyle görmüş olduğu o hali, böylece Nebi'nin kalbi, gönlü, anlayışı, görüşü onu yalanlamamış oldu. Efe tu mâru'nehu, tu cadîr-e Siz... O, Muhammed'le mücadele mi ediyorsunuz? Evet, he. اَفَتُمَارُونَهُ تُجَدِيلُونَ وَتَعْلِيقُونَهُ Onunla mücadele edip ona üstün gelmeye mi çalışıyorsunuz? Neyden dolayı? أَلَى yara Görmüş olduğu şeyden dolayı. Yani Muhammed Aleyhisselam gördüm diyor. Gerçek surette gördüm diyor. Görmüş olmasına rağmen, görmüş olmasına rağmen, o gördüğünden dolayı siz onunla mücadele edip de siz ona üstün gelmeye mi çalışıyorsunuz? ''Hitâbun'u'n-i müşrikîn'e'l-münkirîn'e, lükket-i Efendimizin Cibril'i görmüş olmasına karşı inkâr eden müşriklere bir hitaptır Efendimiz'e. Bu şekildeki vahyin gelişi enmekleri müşrikler. Siz o Muhammed'in görmüş olduğu şeye karşı siz onunla üstün gelmek, onu mağlup duruma düşürmek için siz onunla mücadele mi ediyorsunuz? ''Velkadra'ahu alâ suretî'' O onu gerçek suretinde gördü. ''Nezdeten uhra'' diğer bir defa daha Diğer bir defa daha onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i, çünkü iki kere görüyor. Cebrail'i diğer bir şeyde de görmüş oldu. Nezdeten Uhra diğer bir inişte, diğer bir gelişte, diğer bir görünüşte ikinci olarak muhakkak ki Cebrail'i görmüş oldu. Nerede gördü? Biri buraydı. en sidretil münteha. Sidre-i münteha'da yani nihayi en son noktada. Bunu biraz açayım şöyle. Bu olay necimde şunu anlatıyor. Efendimizin miraç olayı İsra suresinde, 15. İsra suresinde ve aynı zamanda da bu Necim suresinde anlatılıyor. Orada gece yürüyüşü şeklinde. Buradaki ise o macerayı Cebrail'e görmesi, Sidren müntihaya varmış olması o macerayı burada o mucize olaraktan mucize olaraktan o miraç olayını Cenab-ı Hak burada ifadeyi sizlere şu. Madde alemiyle mana alemi. Diğer bir ifadeyle Allah ile masiva arasındaki kesişme noktası. Yani mayınlı tarla. Mayınlı tarla. Efendimizin dediği gibi Allah vardı hiçbir şey yoktu. İşte o hiçbir şey ile Allah arasındaki ortak, ara nokta, ince nokta, kesişme nokta, manyetik alan He, kırmızı çizgi, hassas nokta. O son nokta ki, ki Cebrail ne diyordu? Ya Muhammed'ten ondan ötesine gidemem, ondan ötesine geçemem diyor idi. Ne şey sürüye, ne? Efendimiz ne yapmıştı? Cebrail ile beraber o gece yolculuğuna çıktığında o en son noktada yine Cebrail'i asker suretinde gördü. Oralersif ve yeşeceretü nebkın an. يَمِنِ arşı la ve وَاَحَدُمْ مِنَ الْمَلَاِكَةَ بَغَيْرِهِمْ Gerek meleklerde de herhangi birisi, gerekse de başkasının, hiçbirisinin geçirmeyeceği arşın sağında bulunan nebik ağacı. Arşın sağında bulunan nebik ağacı, çiğde ağacı diye ifade edilen o ağacın yanında Cebrail ve semavatın ötelerine geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece Cebrail'e o sıdreqü'l muntaha'da da gerçek sureşinde, gerçek vaziyetinde görmüş idir. Evet. En daha o sıdreqü'l muntaha'nın ne zeli Tanımını yapıyor. En daha o neyin yanındaydı? Cennetül Mevva. Mevva denilen cennetin yani tebii ile gel ve ruhu er şuhada ve muttakîn. Müttakilerin. Şehitlerin ruhlarının ve melekelerin varmış olduğu bir yer olan Cennetül Me'va, yani cennetin adından birisi olan Cennetül Me'va'nın yanında Sidretül Müntaha'da, diğer bir inişte, diğer bir oraya varışta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci olarak da Cebrail'i görmüş idi. Gayr-ı <gülüyor> is hine yahşe Sidrete ma'aşen taybin ve gayri Gerek kuşların, gerekse de ona benzer herhangi bir şeyin iz, baktaki heyne, heyne manasını zaman bildiriyor. O zaman ki yağışa sidrete, o sidreyi yani o nokta denilen, son nokta denilen sidreyi kapladı, kuşattı. Ma yağışı, kaplayan şey, kuşatan şey orayı kuşattı. Yani tamamen orayı kuşatmış bir vaziyette. Neyden bilin? Taydin ve gaybi. Gerek kuş olsun, gerek buna benzer şeylerin adeta oraya varmasını engelleyecek bir şekilde tamamen her tarafını kuşatmış oldu. Buradaki ve iz ifadesi مَعْمُولَ اِلَّهُ رَعَى رَعَى'nın mağmurudur. مَلَكَدْ رَعَاهُ demişti. رَعَى'nın, رَعَى'nın olmuş olmaktadır. مَعْزَادَ الْبَسْهَرُ Şimdi o hali tasvir ediyor. Cebrail'e gece yürüyüşü Mekke'de, Kabe'de otururken onunla beraber yolculuk yapıyor. Yedi kas semanın ötesine gidiyor, öçelerin ötesine gidiyor. Madde alemini efendimiz açmış oluyor. Madde alemini açtıktan sonra, madde alemini açtıktan sonra böylece Cebrail ile sidret müntaha'ya geliyor, son noktaya. Ve orada Cebrail diyor ki, ya Muhammed, ben bunların ötesine gidemem. Eğer gidersem yanarım, yanar kül olurum diyerekten onların ötesine Cebrail geçemiyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam böylece ondan ötesine geçiyor. Geçince ne oluyor mazah-ı basarı min-en-nebi Efendimizin gözünde şaşmadı ve aşmadı tağa. Mazah-ı basarı ve mataha. Ne aştı ne şaştı. Yani gördüğünden dolayı efendimiz ne göz açtı ne de haddine açtı. Ha, gördüğü haktı yani. dediğinin gördüğü, gördüğünden şaşmadı göz. وَمَعْتَهَا اَلْيَانِ مَعْبَالَ بَسَلْمُ اَمْ مَلِكَتِ مَقْسُودِ لَهُ Görmüş olduğu şeyden de, maksut olan görmüş olduğu şeyden de şaşmadı. وَلَا جَامَ ازَوْتِبْتَ Ve bu gecede, bu gecede ne haddini aştı, tecavüz etti, ne de şaşmış oldu. Gördüğünü hak olaraktan gördü. رُنْيَسُ diye ifade edilen Aynen kafa gözüyle Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz burada görmüş olduğun en belirgin ayeti de مَازَهَا بَسَرُوا وَمَاتَهَا Göz aşmadığı ve göz şaşmadığı ifadesiyle bunu belirterekten Efendimizin gerçek olarak da Rabbimiz'i nur olarak zamansız, mekansız ve cihetsiz olarak görmüş olduğunu ifade ediyor. Hocam bir bu soru Buyur. Şimdi e, Efendimiz'e e, önceler Aleyhisselam gelmeyeceğim, hoşumaşlar da ayıldır. Hani kaç saat bayılır? Baya bir gün müyüz? Üzül yok, Üzülü bir gün bir, bir, bir müddet, kısa bir müddet. Kısa bir müddet bayılır. Yani böyle günlerce, uzun saatlerce şeklinde değil yani. Bir şeyler sorayım. Hocam hani Allah göre bir şey Evet. şeyler verebildiğim perde aracı var. Şöyle, mesela o perde olayı şey için geçerli, Musa'nın Tur-i Sinadaki Hı. Rabbimiz için. Orada ile, heh, onu da Efendimiz ile, onu da ayetten şöyle ifade edeyim, güzel. Bunu Bediüzzaman Hazretleri şualar adlı kitabının altıncı şuası ve ettahiyat-ı bahs ifade edince orada geniş, harika, mükemmel ifade ediyor. Özetle şöyle söyleyeyim. Siz, diyelim ki teşkide hata olmasın. Yüksek kademedeki birisi, öyle diyeyim. Ve şimdiki ifadeyle Cumhurbaşkanlığa. Onun yanına gideceğiniz zaman, günler öncesinden herhalde, saatler öncesinden ne konuşacağınızı, konuşacağınız şeyinde öz ve özet olduğunu herhalde düşünürsünüz. Şimdi böyle bir söz söylemelisiniz ki böyle kitaplar dolusu sözü ihtiva etmeli, içerisinde barındırmalı, kapsamlı ve geniş olmalı. Şimdi Efendimiz bir de şu var, Efendimiz kendi namına Rabbimizin huzuruna gitmiyor. Daha ötesini söyleyeyim, sadece ümmeti hesabına da değil. Sadece melekler, sadece cinler, sadece ruhaniler, sadece hayvanlar, sadece bitkiler, sadece cansızlar namına değil. Kainat namına gidiyor. Bütün alem hesabına. Bütün varlıklar temsilen Rabbimizin huzuruna vardı. İçindir ki öyle bir söz söylemeli ki o sözün içerisinde bütün varlıklar olmalı. Sen de ben de hepimiz de onun içerisinde bulunmalıyız. Onun için Rabbimizin huzuruna efendimiz vardığında ilk sözü ne oluyor? Ettehiyyat. Elleybe sallavatuna feybar. Esselamu aleyke eyel nebi. Burada Rabbimizin huzuruna varınca Ettehiyyatü billah ve salavatun ya Rabbi, hediye, selam, güzel şeyler, dualar, yani varlıkların bütün camidat da dahil. İsra Suresi'nde ne diyordu? "O nimetin ilâ Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiş olmasın. Her şey Allah'ı tesbih eder. Her şey Allah'a hamd şükreder. O halde bütün varlıkların ibadetlerini, tahliyatlarını, hediyelerini, selamlarını hepsi namına Efendimiz ve Selam Rabbimize sularak Ya Rabbi hepsinin hediyesini ben sana getirdim. Hepsinin hediyesini ben sana Ya Rabbi sunuyorum diyerekten bütün varlıkların ve mahlukatın hediyesini hepsi namına Cenab-ı Hakk'a sunuyor. Allah ne diyor? Esselamu aleyke eyyühe nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu Ey nebi Allah'ın rahmeti, selamı, selameti, emniyeti, güveni, huzuru hepsi senin üzerine olsun. Esselamu aleyke eyyühe nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın rahmeti de, bereketi de senin üzerine olsun buyuruyor. Efendimiz ne diyor? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s -alihi. Ya Rabbi selam bize ve senin salih kullarına olsun. Bak ümmetini de düşünüyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salimi. Ve senin salih kullarının da üzerine olsun. O sırada Cebrail kapıda bekliyor. Noter gibi. Noter gibi kapıda bekliyor. O olaya şahit. Allah ile Resulü arasında geçen bu olaya Efendimiz aleyhissalatü vesselam şahit. Cebrail şahit. Bunun üzerine Cebrail o şehadetini nasıl dile getiriyordu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdullu Resulü. Ben şehadet ederim ki Allah ile Resulü arasında geçen bu olaya ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben bu olaya şahitlik ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu Resulü ve de elçisidir diyerekten o şekilde bu olayı bizzat şahitlik yaparak noter huzurunda tabiri caizse Cebrail kelime-i ile onaylamış oluyor. Türlü bir ifade, kapsamlı bir ifade bu konuda sadece bile inanın saatlerce konuşulabilir, Konuşulsa da yine azdır ve de yerindedir. Bütün ki, düşünürüz ki, bütün varlıkları yaratan Allah yine onun yarattığı bütün varlıklar namına, hesabına sözcülüğünü yapan Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki iki külli projenin, iki temsilcinin öylediğim bir tarafta Allah, öbür tarafta bütün varlıklar namına Resulullah iki temsilcinin bir araya gelerekler orada konuşmuş olması olayı büyük bir olay. İşte Hecim suresindeki bu ayette o külli ve büyük olaya işaret ve şehadet ediyor ve o olayın önemini, mahiyetini bildirmiş oluyor. Evet, demek ki Manzarı masalama daha göz ne açtı ne şaştı. Yani şaşmadı da haddini aşmadı da görmüş oldukları şeyi aynen doğru olarak gördüklerini gördü. La katra afiya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de neyi gördü min ayat Rabbil Rabbinin Rabbinin büyük külli alametlerini. Beyler, Efendim bir bahçeye gidiyorsunuz, bilmem bir yere gidiyorsunuz. Oh ne kadar güzel diyorsunuz. Bir de düşünün ki kainatın ötesine, ötelerin ötesine ilişkiliyorsunuz. Bütün alemleri ötelerin ötesinden, ötelerin ötesinden seyrediyorsunuz. İşte Efendimiz de Rabbimizin o büyük ayetlerini bizzat gördü ve müşahede etti. Ey İsa büyük, ey yani O Onlardan belki de hepsi de değil. Yani önemli büyük bir kısmını bir kısmını da o ayetlerin büyük bir Büyük olan ayetlerin bir kısmını Efendimiz görmüş oldu. Fera min acayib-i melekuti. He, melekut aleminin, mana aleminin acayipliklerini, acayipliklerinden birçoklarını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş oldu. Evet. Refrefen aklara, he, yeşil bir refref, yeşil bir refref ki sedde ufuk-ı semak, ufuklarını ufuklarını kuşatmış olan, kaplamış olan refref ile, refref ile refrefe binerekten melekut aleminin yani mana aleminin acitliklerini, acayitliklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş oldu. وَاَجِبْلِيلُ لَهُ سِبْتُ مِيَتُ جَنَاهُ <gülüyor> Heee, Cebrail'i de hani asli suretinde gördü ya nasılmış asli sureti Cebrail'in? Gerçek, Cebrail gerçek görünür sureti neymiş? Cebrail'in gerçek görünür sureti 600 m. Evet. Sittun 700 kanat. 700 kanatlı olaraktan Cebrail'i 700 kanatlı olaraktan Sittun Sebu semanın 600 kanatlı 600 kanatlı olarak Sittun aldı değil mi? He, tam şu Sittun 600 tane kanadı olmuş olduğu halde Cebrail efendimiz Ali selam gördü. Efereytü müllate vel uzza Evet Efereytü müllate vel uzza Burada Aynı bir konuya Geçiyor. Yani demek ki hemen hemen yukarı az dahil olsun anlaşıldı. Yani bu manada demek ki Efendimizin o görmüş olduğu o mucizelikler, o harikalıklar, o azametli şeyleri Efendimiz'e bu şekilde bildirmek suretiyle Rabbimiz o görmüş olduğu şeyleri gerçek olarak gördüğünü de ifade etmiş oluyor. Burada konu değişiyor. Efra'yü <gülüyor> ne dersiniz, görüşünüz nedir, baktınız mı, ra'a, Aynen de gibi elenter değil mi? Gördün mü, baktın mı? Ne düşünürsün? Ne konusunda? Uzak ve uzla konusunda ve ve menat Üçüncü olan menat konusunda ne dersin? Onları gördün mü? Rilleteylik abdaha. Ondan önceki yani ikiden önceki olan ondan sonraki. Üçüncü menat. Yani ilk ikisi olan lat ve uzza, bir üçüncü olan menat hakkında menat konusunda ne dersin? Ondan önceki ikincisi olan ve üçüncüsü olan menat konusunda ne dersin? el ukhra diğer menat. Burada kısaca şunu da ifade edelim. Gerçi bunu ifade ettikten sonra. وَاِيَ اسْلَامِ الْمِحِجَارَةِ كَانَ الْمُشْكِيُنَ يَا بِدُونَهَ Müslüklerin önce kendilerine tatmış oldukları lat, menat, uzza. Bu meşhur putları, meşhur putları, tapmış oldukları bu putlar, bu üç tane put, ona ibadet ediyorlardı. Reyes, onu ne? Ve düşünüyorlardı, zulüm ediyorlardı, zanda bulunuyorlardı ki ennaha ne zannında? Şu. Ennaha teşfau lehum illallah, o kendilerine, o laf menat uzla, o putlar kendilerine ahirette dayılık yapacak, yani şefaat edecek. Ve mefoulu araite el, el bu nedir? Ha, ilk olan önceki Latın araitedeki Latın mefoulu olmuş oluyor gramer kuralı olaraktan ve Mahmudü aleyhi ve kendisine atfedilen birinci Lat'tan önceki araite ni olmuş oluyor ve ثاني مخصوص. İkincisi ise mahsustur. Birincisi araite'nin birinci Lat olaraktan ikincisi ise mahsuf olmuş oluyor. Maaş şu yani. Akbiru'nü elhadel İslam bana bir haber verir misiniz? Verebilir misiniz? Verin bana. Neyden bu putlar? Kudretün Allah şeyin her şeye kadir mi? Bu putlar her şeye kadir mi ki? Allah şeyin ma fetha bedoon Allah. El-kâbir-u alâ mahtaketleme bu, daha önce zikri üzere her şeye kadir olan Allah'ın dışında bu kendisine takmış olduğunuz bu pullar acaba her şeye kadir mi, her şeye gücü yeter mi? Ya, oraya bir bomba koysan, başkası gelip onu kurtarması lazım tam yani kutu insanları kurtarması lazım bir bombalı ortamda, bakıyorsun insanlar kutu kurtarıyor. Alıp gözülüyor. Oysa madem ilahınız oydu, ilahınız sizi kurtarsın. Siz niye onu kurtarıyorsunuz? Bu manada akli düşünce içerisinde bulunmayı Kur'an bize ifade ediyor. Buralar Muzafferül A'dan. Hangi şekilde onlar zulmettiler, zannettiler ki? Eller bela muhakkak ki melekler benatullahi maakerahatiim elbenat. He. Ne zannettiler? Şu, melekler Allah'ın kızlarıdır. Bugün yani Yahudilerin Hüseyin Allah'ın, Hüseyin Ruhullah, Allah'ın oğlu dediği gibi melekler ve Allah'ın kızlarıdır demeleri. Ama bunu مَا كَرَاهَتِمِ الْبَنَا Oysa bunu ne, ne yapıyorlardı? Kelih görüyorlardı. Bu kızları kelih görüyorlardı, hoşlanmıyorlardı. Hoşlanmadıkları halde, hoşlanmadıkları halde o kerih gördükleri o kızları Allah'ın melekleri diye ifade ediyorlardı. Bunun üzerine al, bu ayet indi nezle. Yani o, bu sefer Allah soruyor onlara اَلَكُمْ اَذَكَرُ وَلَهُرْبُنْسَهُ Allah Allah Yani اَلَكُمْ اَذَكَرُ erkekler sizin ee kadınlar da Allah'ın. Öyle mi? Ne kadar kötü bir taksiyordur. Yani siz hoşlanmıyorsunuz Kız, hoşlanmadığınız kızları Allah'a veriyorsunuz, onun kızıdır diyorsunuz, oğlanları kendiniz alıyorsunuz. Kızları da diri diri gömmeleri, öldürmeleri gibi. İşte onların yapmış olduğu bu taksim var ya, tilke, işte bu, yapmış olduğunuz bu taksim, yani demek ki bu taksim elbette ki haksız bir taksimdir, kötü bir taksim olmaktadır. Daha daze o diza o gökten geliyor. He. Cair cairetun min daze yedizu. Ne zaman bu iza zalemaho ve cari aleyhi? Bir kimseye kötülük yaptıkları, zulmettikleri zaman dize ifadesi kullanılır. Ne kadar da haksız bir taksimdir sizin yapmış olduğunuz bu taksim. Yani erkekler bizim kızlar Allah'ın diyerekten idiye İlla onlar yani el menes olurlar. <gülüyor> o zikredilmiş olanlar menat uzlar. Bunlar değillerdir. Ancak esmaun bazı isimlerdir. Nasıl bazı isimlerdir? Semeytumuhah isimlendirmiş olduğunuz bazı isimlerdir. isimlendirdiğiniz bazı isimlerdir. Yani semeytumbiha o isimleri siz onlara verdiniz. Menat uzlar diye. O isimleri siz onlara verdiniz. O isimler sizlerin isimlendirmiş olduğunuz isimlerdir. Entüm siz semetumuhu ha entüm ve aha Hem siz hem de sizin atalarınız ve ecdatlarınız ne yaptı? Onları isimlendirmiş oldu. Onların vermiş olduğu bir isimdir. Yani esma ve tabuuna ibadet edeceğiniz kutlar sizin atalarınızın isimlendirmiş olduğu, isimlendirmiş olduğu isimlerdir. Mağzen Allah diya bir ibadeti ya oysa Allah onlara ibadet konusundaki ibadeti indirmemiştir. Min sultanim onlara ibadet konusunda Allah min hüccetin ve bir delil bir emir o manada bir beyan herhangi bir şey indirmemiştir. İn ma ma manasına ma bir bunen siz fi ibadeti ya o tutlarda ibadette tabi oluyorsunuz neye? İlla zanne, ancak zanne, tahmine, yoruma dayanıyorsunuz. Yani kesin bir bilgiye değil, tahmine dayanıyorsunuz. Ve <gülüyor> ma Bu aynı zamanda kendi nefis ve heveslerinizin arzu etmiş olduğu, kendi istemiş olduğunuz bir şeye ne yapıyorsunuz? İbadet ediyorsunuz. Yani onu kendiniz istiyor, nefsiniz arzu ediyor o putlara tapmayı mim <masum> yine <lehmuş> ne <şeytanı> bunu size şeytan güzel gösteriyor süslü gösteriyor hin <mim> el nateş <teşfâlehum> inallahi teala ey mettele müşrikler siz bu putlara taparsanız var ya bu putlar size ahirette şafaatçı olacaklar yardımcı olacaklar Dayılık yapacaklar, cehenneme de gitseniz kurtulmanıza sebep olacaklar diye şeytanın güzel göstermesinden dolayı, güzel göstermesinden dolayı bu şekilde şeytan onları aldatmış, nefisleri de bunu istemiş ve burada da tamamen bir zan ve bir tahmin ile hareket etmiş oluyorlar. وَنَفَجَّاءَهُمْ مُوَقَّقَكِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Onlara Rablerinden el ha, Onlara Rablerinden bir hidayet gelmiştir. Bir hidayet gelmiştir. Alâ nisân nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin diliyle, nisaniyle onlara Allah'tan, Rablerinden bir bürhan, bir hidayet, bir fuddan, bir emir gelmiştir. Bir bürhan-ı taatiye, kesin bir bürhan. فَلَمْ يَرْجُ عَمَّا هُمْ هَا Kendilerinin ondan asla dönmeyecekleri, vazgeçmeyecekleri, kendilerine kesin olan o Allah tarafından bir bürhan, bir emir gelmiş olmaktadır. En yoksa he, onlara onlara Rablerinden bir hidayet mi gelmiş yani onlara Allah'tan bu manada bir emir mi gelmiş ki hani yukarıda da dedi ya Allah bir emir göndermedi onlara tapın diye herhangi bir belge göndermedi. En yoksa bir insani yoksa onlardan her bir insan ma temenna. Min enn eslamateşfa olhum. O kutların kendilerine şafaat edeceğini mi temenni ediyor? Bunun istiyor. Yani özellikle yukarıda dediği gibi, onlara ibadet konusunda Allah'tan bir delil ve birham, bir hücret gelmemiş, gelmemiş. Bunu nefisleri istiyor. İnsanlar göre hareket ediyorlar. Allah'tan onlara bir hidayet de, bir hidayet mi gelmiş yoksa, insanlar bunu kendileri mi istiyorlar, temenni ediyorlar diye Rab'ını soruyor. ليس الامر كذلك oysa durum böyle değil oysa iş böyle değil bu tamamen onların kendi istekleri ve kuruntularından başka bir iş değildir felel lail ula ahirette dünyada Allah'ındır ula <feyla> birinci manasına ondan kasıt ey dünya ahirette Allah'ındır dünyada Allah'ındır Falan yekufu eima İlla ma yuridu taala Her ikisinde de, dünyada da ahirette de ancak ma ancak Allah'ın dilemiş olduğu, irade etmiş olduğu şey olmuş olur, gerçekleşir ve tahakkuk eder. Ve kendi melekim melekin fissemâvâ ha kem sayı bildiriyor nice, nice melek vardır ey kesirun minel melâketi meleklerden birçoğu vardır niceleri vardır ki fissemâvâti göklerde وَمَا اَكْرَمَهُمْ اِنْدَ Allah Allah'ın kendilerine ikram etmiş olduğu, Allah katında çok kıymetli ve değerli olmuş olan nice gökyüzünde melekler vardır. Ama! Buna rağmen hem Allah katında kıymetli ve değerli, üstün ve kerem sahibi ama لَا تُوْنِ شَفَاءَةُمْ şeya. Onların hiçbir surette bir şefaat etme durumu bir faydası söz konusu değildir. İlla ancak hangi durumda söz konusudur? Allah <gülüyor> O konuda Allah'ın min ibadi kullarından dilemiş olduğu kimselere izin vermesi durumu hariç onun dışında ne o putlar ne de Allah'ın gökyüzünde değer vermiş olduğu meleklerden hiçbirisi o şefaat edebilecek, değer verebilecek özelliğe sahip değillerdir. Daha Allah'ın dilediği bir de veyan da ve, ve Allah'ın razı olmuş olduğu durum. Biraz ifade ettikten sonra açıklayacağım. وَلَا <gülüyor> يَشْفَعُونَ Bunlar şefaat edemezler. İlla ancak لِمَنِ اِرْتَدَى Allah'ın kendisinden razı olmuş olduğu kimseler müstesna ki ve ma'lumun bilinir ki اَنَّهَا لَا تُوْجَدْ مِنُكِ اِلَّا بَعْدَ Her gün, her gün Namaz, namazda tesbihi yapmadan önce Ayet-el okuyoruz. Orada ne diyoruz? Allah katında Allah'ın adresini şefaat. şefaat edecek yoktur. İlla bir izni. Bak orada istisna var. İyi, ancak Allah'ın izni. Zaten öyle onun dışında bir iddiada bulunan bir Müslüman yok ki. Allah'ın izin vermese ben şefaat edeceğim. Böyle biri var mı? Yo, Peygamber Efendimiz bile demiyor. O halde demek ki bu bize şunu gösteriyor. O konuda da çok yazdım, çok anlattım da yani şefa hattır, bu hakikattır. Elbette bu nedir? Allah'ın izin verdiği. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde şefaat edilmeyeceğini o putlardan dolayı ifade ediyor. Hmm. Yani o putların kesinlikle ve kesinlikle şefaat etmeyeceğini, onların şefaatte bulunmayacaklarını Kur'an-ı Kerim ifade etmiş oluyor. Onun dışında Allah'ın izni oldukça Allah'ın dilediği kimseler şefaatta bulunabilirler. O şefaat yetkisine de onlar elbette ki sahiptirler. Haa, mesela ne gibi? Ha. Demek ki izninden sonra menzellezi yeşfau indahu illa Ha Kimdir Allah'ın izni olmaksız şefaat edecek olan? Kimse yok. Elbette ki ancak bu ancak onun izniyle bir şefaat durumu mümkün olmuş olur. Evet, yani bu noktada çok da konuşulabilir. Dediğimiz gibi şefaat hattır. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kimseler elbette ki şefaat edeceklerdir. Kimleriz yine o kimseler ki layık müyene bir ahireti. Ahirete iman etmemiş olan kimseler, ahirete inanmamış kimseler ne yapıyorlar? Lebsemunel <gülüyor> melekete. Melekleri isimlendiriyorlar. Meleklere isim takıyorlar. Ne olarak? Cinsiyete <gülüyor> uygun. Kız ismi, bayan ismi, kadın ismi olanlardan meleklere isim takıyorlar. Kaysut abi öyle ve diyorlar ki: "Tun ben Abdullah" Bunlar Allah'ın kızlarıdır diyerekten o şekilde meleklere kendi kendilerine isim katıyorlar. Ve ma'ademin bihi bir hazen bir hazen makul. min ilmin bunu derken bu konuda onların herhangi bir ilmi, herhangi bir bilgisi de söz konusu değildir. Yani bir bilgiden dolayı bunu yapıyor değiller. Bir bilgileri olduğu için bunu söylüyor değiller. Ve neden dolayı yapıyorlar? He <mül> min in, buradaki in-ma manası Nereden anlıyoruz? İlla'dan anlıyoruz. Ma yette bi-unefi Onlar bu konuda tabi olmuyorlar. İlla ne? ancak zan ve tahmine, zanna tahmine uymuş oluyorlar. Ellefî o tahmin ki tahayyalahû. Kendi zihinlerinde hayat kurdukları ve uydura gelmiş oldukları, uydurdukları zan ve tahmine ondan uymuş, tabi olmuş oluyorlar. Oysa zanın dindeki yerine yedir. Ve inne zan ne muhakkak ki zan lajubun imiyle hakki şey hiçbir fayda vermez hakkın yanında zanın bir değer kıymeti yoktur hiçbir fayda vermez ey yani alim el fihha el makbulu kendisiyle ilim talep edilmiş olan bir şeyden dolayı hak ilmi ifade ederken san ilimsizliği kesin olmayan tahmini ifade etmiş oluyor. He onlar madem böyle bu vaziyet içerisinde fe ey Habibim sen yüz çevir anmen tebella an zikrina bizim zikrimizden yani ey Kur'an yani Kur'an'dan yüz çevirmiş olandan sen de ey Habibim sırt dönmüş olandan sen de yüz çevir ona sırtını dön yüz çevir niye? Çünkü o zikrimiz olan Kuranda Kur'an'a sırtını dönüyor Ben len onlar istemiyorlar İller hayat ed dünya ancak onlar dünya hayatını istiyorlar o dünya hayatını sadece ve sadece isteyen insan insanlardan Kur'an'dan yüz çeviren sırt dönen o insanlardan yüz çevir ey habibim bahar zatatil emri bir cihade bu ifade cihat emrinden önce gelmiştir bu ayet kelime hatta ayette diyor istahib bunlar hayat ed dünya aler onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler Zannedi ki, hey, tanem bu dünya, bu dünyayı isteme arzusu meblağu humminal ilmi. Eğer nihayetu ilmiyim, el aaseret dünya al el Demin dediğimiz gibi, dünya hayatını, ahiret hayatında tercih etme konusunda onların artık nihai hedefidir. Artık bu nihayete ulaşmıştır, zirveye ulaşmıştır. Dünya hayatlarındaki bu durum ulaştıkları en son nokta, en son yerdir. اِنَّ رَبَّكَ Muhakkak ki Rabbin o âlemu daha iyi bilir. Kimi? bir بِمَوْضَلَّ عَنْسَبِيلِهِ Kendi yolundan sapmış olan insanı o Rabbin daha iyi bilir. Ve o Rabbi âlemu daha iyi bilicidir. مَنِحْتَدَى Hidayetli olanı da elbette ki Rabbin daha iyi bilicidir. Evet. اَيَّنَ عَلِمُ بِهِمَا وَيُجَازِهِمَا Allah hem hidayette hem dalalette olan her ikisini de bilir ve onları o şekilde de karşılığını verir. Ceza ve mükafat olarak onların karşılıklarını da Allah onlara vermiş olur. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ Yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır. Yerdekiler ve göktekiler olan her şey elbette ki Allah'ındır. اَيَّنَهُ وَمَعْرِكُ الْنِزَارِ İşte Allah bütün bunların hepsine maliktir. وَمِنْهُ اَدْدَالُّ وَالْمُحْدَدِ Hidayet de dalalet de ondandır. Yani hidayeti veren de o, dalaleti veren de odur. Hidayete serk eden, dalalete serk eden odur. Ancak danalet isteyen insandır. Yudil mi yaşa dileğini saptırır ve yahdimen yaşa ve dileğini de hidayete erdirmiş olur. Bunu niçin yapar Allah? Lies-yel-lezina amenû bima amilû. Yapmış olduklarından dolayı he. Lies-yel-lezina enşelû bima amilû. Burada yaptıkları kötülüklerden dolayı kötülük yapanların Yaptıkları bu kötülükten dolayı onları cezalandırmak için. Ne yapmıştı kötülükler? Mineşşirkü ve gaybihi. Şirk ve bunun dışındaki yapmış oldukları amellerindeki kötülüklerden dolayı Allah onları cezalandırmak diler, cezalandırır. Ve bununla beraber dalanette olanları böyle cezalandırdığı gibi Riyizziyelle yine ahsanu, bittevhidi ve gayr himine ve İyilikte bulunanları da mükaffaklandırır. Ne gibi? Allah'a birleme, onun dışında taat gibi iyilikte bulunanları da Allah ne yapmış olur? Onları da ödüllendirmiş, karşılığını onlara vermiş olur. Ne olarak verir? Bir hüsna eyin cennet. Hüsna hasenin çoğuludur. Çok çok, çok çok iyilik manası ama onun karşılığı cennet demektir. En büyük güzellik, iyilik, ödül, cennet olduğu içindir ki, onu öyle ifade eder. Evet, burada ve beyine el mühsiniyine bir Allah iyilikte bulunanları mühsin olanları şöyle beyan etti: Ellezine o mühsinler iyilik olan insanlar ki yeşlelibüne kaçınırlar. Neden? Kebah girer idmi, günah günahdan ve fubah işe, fuhuş ve günahdan kaçınırlar o mühsinle iyilik sahipleri. Ancak bazı durumlar var. Ne gibi illalleme ve sıharlunü küçük günahlar hariç. Küçük günahlar hariç o muhsin olan, iyilik sahibi olan insanlar, iyilik sahibi olan insanlar böylece onlar günah ve fuhuştan ondan sakınır ve de kaçınırlar. Ne gibi kendinden bakma gibi, ben kubleti öpme gibi, dokunma gibi, fawrin istisnah muntatiyon. Yani bu kelime istisnai muntatıdır. Bremer kuralı olaraktan. Yani لَكِنِ الْلَمَمَمَةِ Lakin küçük günahlar يُغْفَرُوا bağışlanır. Bir içtimai kebairi. Büyük günahlardan kaçınmak sebebiyle Allah küçük günahları af eden bağışlar. O bağışlama yetkisi Allah'ta vardır. اِنَّ <gülüyor> رَبَّكَ <gülüyor> Muakkir Rabbin vasiul mağfireti. Mağfireti geniş olandır biz halike. Bu konuda geniş mağfiret bağış sahibidir. Ve bu kabulü tevbeti daha tevbelere kabul konusunda. O nedenle bu ayet kimen kâne yekûlü şöyle diyen kimse hakkında indi. Salatuna savamuna hacuna. Bizim namazımız var. Bizim orucumuz var. Bizim haccımız var. Yani veya bu bunlar bize yeter. Bunlar o var diyen kimse hakkında bu ayet inmiş oldu. Huve o Allah, alimu, ey alimu bikum sizi daha iyi bilicidir. Çünkü niye siz daha iyi bilicidir? İz çünkü enşaekum sizi yoktan yarattı. Nerede? Minel ardı, yerden ve topraktan. E yani halaka abanukum Adem, babanız Adem'i yarattı yine turabi, topraktan. Bu iz entü ve siz ne idiniz? E cinnetün bir cenin idiniz ananızın karnında. Cem o cenin bunun ce cenininin ce cem'i olmuş oluyor. Cenin idiniz nerede? Fi butunü karınlarında bir cenin idiniz. He, böylece sizi yoktan yarattığı Ananızın karnında cenin iken böylece Rabbin sizi daha iyidir. Fe la nefislerinizi temize çıkartmayınız, teskiye etmeyiniz. Fe la o onu nefsinizi övmemeyiniz. Kibir ve gurura kapılmayınız. Ben şöyleyim, böyleyim demeyiniz. E yani Allah'a seli geleceği kendinizi harika görerekten, üstün görerekten, üstün görmek suretiyle üstün görmek suretiyle nefsinizi temize çıkartmayınız, teskiye etmeyiniz. Yusuf Aleyhisselam ne diyordu Yusuf suresinde? İnne nefsere enmaratun bisu illa ma rahime rabbi. Muhta ki nefis kötü şeylere emreder. Rabbim'in merhameti, rahmeti, muhafaza ve inayeti olmazsa nefis ne yapar? Kötülüklere sevk eder. Ha ama alase biri nimete, ha Allah'ın kendine verdiği nimeti söylemek ise nedir? Fahasını bu da güzeldir. Ne gibi duha suresinin sonunda olduğu gibi ve amma bi nimeti rabbike fahaddis. Ama Rabbinin nimetine gelince tahsis nimetle bulun. O nimeti dile getir. Bir şükür ifadesi olaraktan, Allah'a bir minnet borcu olaraktan. Ve o Allah, elbette ki takvada bulunanı, bulunacak olanı elbette ki o Allah daha iyi bilendir, daha iyi bilicidir. Sadakallahu razı, diğer yarısında sonra ele alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Necm suresinin birinci bölümünü bitirdik. Dikkat ederseniz orada ayın vardı. Kur'an-ı Kerim'deki her bir işaretin ifade ettiği bir mana var. Ayın şunu ifade ediyor. Yani önceki konu bitti. Farklı bir konu devreye girdi. Onun için biz de o konunun bittiği 32. ayette bitirdik. İkinci bölümü 33. ayet ile başlamış oluyoruz. Yeni bir konunun da bu bir başlangıcı olmuş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eferayetelle feytevella daha önce de geçtiği elem ile de bağlantı kurduğum gibi ne dersin görüşün nedir görme manasına o kimse ki tevella, yüz çeviriyor yani böylece Cenab-ı Hak ne yapmış oluyor o kendi itaatından dolayı sırt dönen yüz çeviren kimseyi Allah burada zembediyor kılıyor yani o kişi ki Allah'tan sırt çeviriyor Allah'ın emirlerinden yüz çeviriyor ve ağrıt am Tevhidi ve ibadeti ve ne yapıyor ve ara an tevhidi ve ibadeti Allah'a birleme ve ona kulluk yapmaktan sırt dönen kimse hakkında yüz çeviren kimse hakkında ne dersin? Fama atba halı onun bu hali ne kadar da pisdir, ne kadar da kötü ve çirkindir kabildir ve alt hakliyiden, o kişi ne yapmış oluyor ve alt hakliyiden az veriyor. Ha, ve daha bu aynı zamanda cimrilikte etmiş oluyor ekda cimrilik manasına gelmiş oluyor eyyan ikâve ahdâ mali minel mâli lihâzeddînî bu din için malından az bir şey veriyor az verip de cimrilik yapan ve haktan hakikattan Allah'ın taatından ve tevhid ve ibadetinden yüz çeviren kimse hakkında ne dersin ifadesiyle cenab Yazık mu da aley, ben tevredil o kişi Cenab-ı kınamış oluyor. Ha, fakat kim ne olamı istemir Allah bu dini üzerine devam etmiyor, belki bakıyla ve menaa cimrilik yapıyor ve aynı zamanda hani Maun Suresinde de vardı ve neoun Maun, yani iyilik yapmayı fakir fukara yedirip içirmeyi de o kişi ne yapmış oluyor, engel olmuş, mani olmuş oluyor velemis'tü alafirü'l ma'rufiyye liannahu leysa min o kişi demek ki bu hal üzere bilinen bu durum üzerine devam etmiyor ve o onun ehlinden iyi kimselerden değildir ve kavru etta mefuzun min elkidye kelimesinden alınmadı ve ye bu da ardusul betin bu da neye benziyor sert bir yere kayaya taşa benziyor ne gibi kesahreti kaya gibi o yapıyor? Temna hafirul bi'iri izahı masara ileyhâ minel Bunu Hendek savaşında da gördük. Mesela kişi bir kuyu kazdığı zaman bir taş geliyor, bir taş geliyor. O taş suya ulaşmayı bir derece engellemiş oluyor. Ondan dolayı bu ifade de ifadesinde ifadesi de bunu belirtmiş oluyor. Yani iyilik yapacağı zaman belli bir noktaya geliyor, orada kalıyor, devam etmiyor. Yani kuyu kazacaksa suya ulaşmadan o kaya ona engel olmuş oluyor. Ve <gülüyor> ilmi ilmi onun yanında mı? Yani gaybın ilmini mi biliyoruz? Fövye yara görüp de gördüğü halde yani gözüyle görüyor da gaybın ilmi mi onun yanında geleceği biliyor mu o? E yani inda hazellesi ekda o emseke yedehu kışte ilfaki ve katta İyilik yapma korkusundan dolayı ve aynı zamanda iyiliği kesmiş sırayı rahim gibi, iyilik yapmayı kesme gibi bu durumlardan tutması, cimrilik yapması, vermemesi acaba gaybın ilmi yanında olup da geleceği gördüğünden dolayı mı böyle bir iyilikte bulunmuyor? Eğer ne o ilm-i gaybe, eğer yedi hatta emseki an marufi, yani başkasına vermeyip elini tutmak suretiyle geleceğin bilgisi yanında mı? Öyle yararsa halikâ. O bunu gördüğü halde ayağını açıkça görüyor da geleceği ondan dolayı mı cimnilik yapıyor? E yani neyse emur kesâlik. Oysa durum böyle değil. O imlâ an emseki anfîrler marufi biri demek ki bu insan iyilik yapmaktan elini tutması. Vermemesi tamamen neyden ibarettir? Bakilen ve şuhan. Kimlilikten ve mala olan sevgi ve istekten dolayı kaynaklanmış oluyor. Yoksa geleceği bildiği için değil. Ve cümletü e'indahu mefkûlus Bu ifade ikinci mefkuldür. Neyin? Ra'eyte <gülüyor> kelimesinin. Yani bir manâ ahbirni. Ey Muhammed böyle bir kişiden bana haber ver. O geleceği görüp de onun ilmi yanında da mı tutuyor başka fakir fukaraya vermeyeyim, kimlilik ediyor, kısıyor veya verirse de az vermiş oluyor. Değil yani. Yani bu olumsuz kimsenin de önceki derste muhsin dediğimiz iyi insanın özelliğini Rabbimiz belirtirken burada da kötü insanın durumunu belirtiyor. Yine o iyilik yapmayan kimse hem yoksa bu der manasına lem kendisine haber verilmedi mi ne bir manfi suh Musa Musa'nın sahifesinde olan şeyler kendisine verilmedi mi onun haberi kendisinin yanında yok mudur yani ondan habersiz midir ne gibi mesela? esfaru tevrati mesela tevratın bölümleri tevratın bölümlerinden haberi yok mu evveya sufi kablaha veya daha önce gelmiş olan peygamberlere gelen sahifelerden haberi yok mu ve İbrahim ve aynı zamanda şundan şu da mı kendisine bildirilmemiş İbrahim'in sayfeleri o İbrahim ki veffa, vefalı bir insan idi temmeme ma'u birebihi kendisine emredileni tamamıyla ifade etmiş olan ifa etmiş olan yerine getirmiş olan İbrahim'in sufu sayfelerinin de haberi kendisine gelmedi mi bildirilmedi mi temmeme ma'u birebihi ne gibi şun gibi. Yani İbrahim'i burada Allah vefalı bir insan, sözünün yerine getiren, Allah'ın kendisine bildirdiklerini bildiren bir insan olarak tanımlıyor. Mesela ne gibi? وَاِذَتْ تَلَى اِبْرَاهِمْ Ne vakit ki İbrahim'i, Rabbi imtihan etti. Rabb'u Rabb'ı ne ile? Bir kelimatin. Bazı kelimeler, emirler ile. O da ne yaptı? iza edatının şart edatının cevabı nereden anlıyoruz? Fe'den anlamış oluyoruz. Fe etem mehünle o da onu tamamıyla yerine getirdi ve faile bu aynı manaya da gelmiş oluyor. Ve beyanıma manın beyanı bir madaki manın beyanı ella en la yani ella'nın aslı Arapçada ella el ella'nın aslı en ladır. Sonra cezm ediliyor ella, sonra dam ediliyor ella. Onun aslı mastarp olarak da ella. Ha ella tesiri vaziretün vizre ufrâ. Ella tesiri yüklenmez vaziretün yüklenen. Ney yüklenmez vizre ufrâ. Başkasının yükünü. Bu şu anlamına. Bu ayet çok ibretli bir ayet. Kur'an ı Kerim'de bu ayet beş yerde geçer. Yani bir kişinin, bir kişinin yaptığı günahtan dolayı başkası onun günahı yüklenmez. Sorumlu değil. Ne gibi? Daha geriye gidelim. Atamız Adem'in yaptığı suçu çocukları, oğulları yüklenmez. Babanın yaptığı şeyden dolayı çocuk sorumlu tutulmaz. Birisinin yaptığı günahtan dolayı bir başkası günahkar olmaz manasına el la tesvi ve az resul edilir. Sadece beş yerden evet, geçiyor, efendim? bu ayet beş yerde geçiyor, önemiyetinden dolayı. İslam hukukunda, İslam hukukunda birisi bir suç işlediği zaman onun yakını, akrabası, dediğim gibi evladı, babası, o kişinin suçundan dolayı sorumlu tutulmaz diğeri. Yani diğer bir ifadeyle suç bireyseldir. Suç bireyseldir. O kişinin suçu ona aittir. Ondan dolayı bak senin baban böyleydi, senin oğlun bak böyle diye birinin suçuyla diğeri suçlarımız, O suç ona yüklenmez. Buradaki ve en mukhaffefetü'n-nefsela en neden de gelmedir. Yani en de bu vasıyet şudur ki la tahlü nefsun hiçbir nefis yüklenmez. Neyi yüklenmez? Sen ve gayraha başkasının yükünü hiçbir nefis yüklenmez. Ve en Ey, ey, yani ennehu, bu da ennehu manasına şehr-u hal, vaziyet şudur ki leyselif insan, insan için yoktur. Ne vardır? illa yani nefi nefi istisna olarak da müsbet olmuş oluyor. Yani insan için vardır, ma o şey vardır, ki saa çalıştığı şey vardır. Neden? bir hayri hayırdan. Yani hayırdan insan için yaptığı şey kendisi için vardır. Feneyse lehu gayrihi el hayri şeyin Başkasının yapmış olduğu bir şey olmayın. her insanın kendi çalıştığı kendisine vardır. Bir başkasının ikinden dolayı değil. Ve en ne o? ve o insanın kendi sahibi yapmış olduğu çalışmayı ne olacak? Sevfe yura ileride görülecek. Yani o kişi görecek. Arapçada gelecek edatı sin ve sevfe, geleceği bildiriyor. Yani şey İngilizce'deki şer ve will gibi. Gelecek edatları arakçada sefe ve sin edatları geldi mi geleceği bildirmiş oluyor. O kişi o sahini çalışmasının neticesi görünecek yani o kişi görecek. En yani yubseru fil ahire. Ahirette de o çalışmasının neticesini görecek. Sonra görünce ne olacak? ve Sonra yuzahul o kişi ödüllendirilecek veya cezalandırılacak. Ne ile? ceza <coughs> el-evfa, ekme ekber tamamıyla. Net gibi, Ziza suresinde olduğu gibi. فَمَنْ yamel مِسْحَالَ زَرَّةٍ قَيْرًا يَرًا وَمَنْ men yamel زَرَّةٍ شَرًّا يَرًا Sen ne kadar atom kadar da bir iyilik yapsa görecek, atom kadar bir kötülük yapsa da onu da görecektir. Ki bir başka ayette öyle diyor Cenabı onu Hak, zulmedilmeyecek diyor ona haksızlık yapılmayacak, o iyilikten dolayı. He. Yukarı denilir ki, cezeytuhu sayyahu ve bisayi. O kişinin sayyinden, çalışmasından dolayı karşılığını verildi veya çalışmasıyla karşılığını aldı, şeklinde bir ifade kullanılır. Yani, burada şunu da ifade edelim, burada başka yerde de vardı, burada onu tam almamış. Yani, bu ifade iki şekilde gelir. cezeytuhu sayyahu, veya er cezeytuhu bir sahige. Be edatıyla da gelir. Sahige bu şekilde de mefruk olarak da harfi cersiz sebebiyet midiren ba harfi olmadan da gelebilir. Ve enne bir fethi fetha ile niye fetha ile şunu da söyleyelim inne enne aynı yer gelip Muhakkak ve elbet manasına gelmekle beraber başta olursa inne gelir, ortalarda olursa Enne şeklinde gelmiş olur. Burada da ortada olduğu için ve enne, bir fethi. Ve enne ilâ rabbike. Rabbi nedir? Ney? El-müntahâ, sonuç, varış. Yani el-mercu'u vel-masîru, masîru ba'del-mevti. Ölümden sonra dönüş ve varış Allah'adır. Ne olana? Allah iyi de kötü olanı da böyle de orada cezalandırmak, karşılığını vermek suretiyle de dönüş ve varış Allah'adır. Ben ne o kişi şehnuhal şu ki ne yapıyor hu adhake menşe o kişi ki gülüyor o ebka aynı zamanda ağlıyor menşe ah zedaho üzüntülü olduğu zaman ağlıyor ferah olduğu zaman gülüyor burada farklı iki kısmın insanın durumunu cenabet burada ifade etmiş etmeye çalışıyor Evet ve yine o kişi ki ve انه dünyada ölüyor ve ahyalil bahsi ve öldükten sonra ahirette tekrar diriltiliyor. Öldürülen ve diriltilen, ağlatılan ve güldürülen bu insan bu kişi. Yine ve ennu şehnu o kişi ki halat ez Allah on çift yarattı. es iki sınıf ne olarak ettekerevel inzâ dişi ve erkek, erkek ve dişi olmak suretiyle o kişi ki Allah onu çift yarattı. Neyden yarattı? مِنْ نُطْفَةِ الْمَن۪يِّنْ Bir damla sudan. Ne zaman? اِذَا atıldığında. Yani atılan başka ayette ne diyordu? Minma'in مَاِنْ Atılmış bir damla sudan. Burada da مَن۪ي aynı. مِنْ نُطْفَةِ اِذَا atıldığında ana rahmine atıldığında tusaddufir rahmi ana rahmine atıldığında bir damla sudan erkek ve kadını çift olarak yaratan odur. Ve enne aleyhi enteşketen ufra Madem ki insan yok idi, hiç idi, sıfır bile değildi, onu yoktan yarattı. O halde ve enna alayye elleshtel ukhra ikinci tekrar yaratacak olanda yine odur. Elfikatul ukhra ne zaman lilba'si ba'da elfıketul ula birinci yaratılıştan sonra tekrar diriltmek üzere ikinci yaratışı yapacak olanda elbette yine odur. Ve enne o Allah ki şu ki huve Ne yapar? Ennase, bir kifayeti, bir emvali Mal ile yeterli derecede insanı hani kılar. Ne yapmıştı? Güldürdü, ağlattı. Öldürdü, tekrar delirtti. Aynı şekilde dilediğini zengin kılar ve akna dilediğini de kanaatkâr kılar. Yani kendisine yetecek kadar, yetecek kadar bir vaziyette o kişiyi kılmış olur. A'tel male, müttefize bun yeten. Kendisine yetecek kadar, sermaye elde edebilecek kadar ona yeterli kadar sermayeyi veren, servet elde edilen herhangi bir şeyi veren elbette ki yine Allah'tır. Veren de o Allah nedir? Cenab-ı Hakk'ın o ennehu şudur ki Allah böyle yapar diye Allah'ın yaratıcılığını ifade ediyor. Ve en de o Allah ki şiiranın Rabbi'dir. Şira ne? Hüve tek kebûl, el cahiliye. Bu şira yıldızı, Efendimiz'den önce cahiliye döneminde de ikizler burcundan sonra doğmuş olan bir yıldızdır. Parlak da bir yıldız, şiira'nın Rabbi. Bu konuda yani şira yıldızı üzerinde durulması, içerisinden çok şeyler çıkartılması gereken bir mana var. Ondan dolayı ki Bediüzzaman Hazretleri Barla Layıkası adlı eserinde Rabbu ı ifadesini geniş ve detaylı bir şekilde orada ifade etmiş olmaktadır. O bir yıldızdır. Yani özellikle onu Rabbımızın söylemesindeki sebep cahiliye döneminde insanlar parlak olduğu için, büyük olduğu için o yıldızı tapıyorlardı. Böylece Cenab-ı o yıldızın Rab olmadığını, o yıldızın da Rabbinin kendisi olduğunu ifade etmiş oluyor. <tüzülüyor> وَاَلْنَهُ شَعْرُ <شَانُهَى> Vaziyet şudur ki, اَهْلَكَ آدَنِ الْعُولَ Birinci adı helak eden Allah'tır. Ki o ad, birinci ad kimdi? يَقَوْنُهُ Uhud'un kavmi diye Peki diğeri kim? ben ufra salih. <Sessizlik> diğeri ise salih'in kavmi idi. Ve semude, ve Allah ne yaptı? Adı helak ettiği gibi semud'u da helak etti. Ve ve matufum Bu da nedir? Yani manası şu. Ve ennehu ehleke semude. Manası ortaya çıkmış oluyor. Fema ebka minhum Allah hak semud'u öyle helak etti ki ne oldu? Ne oldu? onlardan hiçbir kimse kalmadı. Yani diğer bir ifadeyle hiçbir kimse kalmayacak derecede Allah onları helak etti, yok etti. Ve daha kimi yok etti? Gene oraya matuf. O yukarıya. ve اَهْلَكَ قَوْمَ نُوهِ وَاَنَّهُ اَهْلَكَ سَمُودَ Oraya haklı ediyoruz muhum kavmini mi kablo Daha öncesinde de, semut ve alttan öncesinde de Allah ne yaptı? Nuh'un kavmini helak etti. Ey yani kable Ad ve Semud'u ehledik. At Semud'u helak etmeden evvel Allah Nuh'un kavmini de helak etti. Niye? Niye özellikle Nuh'u söylüyor burada kavmini helak ettik diyor ki oysa At Semud'u önce de gördük. Hakikaten güçlü kuvvetli. Yumruklarıyla mağaraları oyalacak derecede uzun boylu, uzun ömürlü ama Nuh'un kavmi biraz daha farklı. Sebebine gelince onlara bunu söylüyor İnnehû Çünkü o kanı kavmi Kânıhûn azlama ve atgâ O sevut attan daha zalim, daha tâhi azgın bir kavmiydi Daha azgın idi Bu azgınlığı min ve sevut'in At ve Neden ileri geliyordu bu azgınlığı? İyi ki Allah bu ümmetimizin ömürler demiş 70 yıl yaşıyor değil mi? Evet. 700 yıl yaşasaydık ne olurdu? Allah ne treman çabırım vallahi 700 yıl yaşadığımızı düşünün. Yani şöyle bir genel olarak söylüyorum. Yani bu insanların 700 yaşadığını diyelim ki esedin. mesela 70 yılda ile de 700 yıl yaşadığını düşünün. Lenin'in, Mao'nun, Stalin'in, yani bunların cebarların, firavunların, yani bu zamanımız itibariyle yaşadığını düşünüyor. O zaman bir milyon değil demek ki onlarca milyon insanı da öldürürlerdi. Neden kaynaklanıyormuş bu nuhun şundan bundan? Çünkü onlar nuhun içerisinde çok beklediler, çok kaldılar. Diğer ifadeyle uzun ömürlü oldular. Mesela, mesela Muhammed Efendim, onlar içerisinde bekledi, kaldı. Ne kadar? herkese nete. Burada şöyle yapıyor Cenab-ı Hak ibretli bir ifade var. Bin sene kaldı. Ama istisnası var. İlla Hamzeyi ve Ahmet. 50 sene, 50 yıl hariç bin sene kaldı. O zaman ne olur? 950 yıl olur. Yani bin seneden 50 yıl hariç Nuh Aleyhisselam onların içerisinde 950 yıl kaldı. Ve onlar ma ademi imaniyim bihi Bununla beraber onlar ruha iman etmekle beraber bir de ne yapıyorlardı? Bi uzunuhu ve yidribuna hu. Ruh'u hem nuga eziyet ediyorlar hem de onu dövüyor ve ona vuruyorlardı. Evet. Vel muttefikete. Evet. Yani vel muttefikete beyye kura kavmudur. O kavim muttefiket. Yani o beyye kura kavmudur. Lot'un kavminin bulunduğu yer. Eve askadabada rafya ile sema mahlubeden ile arde bi emri cibrin bızalik. Onun kavmi ise yani Nuhun kavmi ise o da daha dehşetli bir şekilde Nuhun kavminde de cenabat ne yapıyordu? Altını üstüne getiriyordu. Altını üstüne getiriyordu. Askadabada rafya ile sema mahlubeden ile arde bi emri yani Cebrail'in ile onların başları tamamen ye ters çevrilerekten yok ediliyordu. فَهَشَّهَ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا Bundan sonra onların üzerini tamamen ma Kaplayan şey onların üzerini kapladı. Tamamen o bela, musibet onların üzerine başlarına kaplanmış, meydana gelmiş oldu. Yani ehva yerine bir etmek manasına burada Cenab-ı onları o Lutun kavmini, özellikle özellikle tamamen yok ederek, yok ederek hiçbir şey kalmayacak şekilde o şehirlerin altlarını üstlerine getiriyor idi. Bunun üzerine magaşça ha, Cenab-ı onların başlarına getirdi. Ney bilen hicâreti Bundan sonra başlarına taşları getirdi. Magaşça başlarına geldiği gibi geldi. Yani magaş ikinci ifade onu teyit ediyor. Cenab-ı Hak burada dehşetinden dolayı başlarına neyin geldiğini açıkça izhar etmiyor, müphem bırakıyor. Ee, neydi? O korkunç olan şeyin ne olduğunu Cenab-ı gizli, gizliyor. Açıkça ifade etmiyor. Neden dolayı? Dehşetinden. Başlarına gelen geldi. Altları üstlerine çevirdi. Tersine döndüler. Başlarına taşlar yağdı diyerekten Onların o halini ifade ediyor. Nitekim Cenab-ı Hakus suresinde ne diyordu? Biz onların, onların üstlerini altlarına getirdik. Altlarının üstlerine getirdik. Hani toprakla çimentoyu ters yüz yaptığınızı düşünün. Karıştırdığınızı düşünün altta olan bir insan başını düşünün, başın yukarıda, ayağın altta. Ters çevrildiğini düşün. Cenab-ı Hakk'ı o kavimlerin altını üstüne getiriyor, o burada da yok. kalmıyor. <gülüyor> Ve onların üzerine adeta yağmur gibi yağdırıyor. Ney? Hicareten <gülüyor> min siccil. hatırlıyor musunuz? nereden geliyordu. Törek e, değil. Değil mi? Fil suresinin de pişmiş olan taşlar adeta yağmur gibi cenabat onların üzerine okulduğu üzerine onların üzerine Cabı saçıyor idi bunun üzerine Cabı bir uyarı mahiyetinde Aynen Rahman suresinde sık sık değil mi geldiği müfebeyi ban gibi burada daiye Rabbi Rabbinin hangi nimetini Vermiş olduğu hangi nimeti? O nimet ki el omihi eddallt ala vaktaniyeti ve kudreti Allah'ın birliğine ve kudretine delil olan Rabbinin hangi nimetini tetemara? Onun üzerinde şüphe ediyorsun, şüpheye düşüyorsun, şekte bulunuyorsun. Yani tetek şekkeker ey yuer insan, ey tekdide, ey insan Rabbinin hangi nimetinde şüpheye düşüyorsun ve onu tek onu yalanlıyorsun. Yani mümkün mü? Değil. Ağda, işte bu kişi var ya aleyhissalatü vesselam, Muhammedun aleyhissalatü vesselam nedir onun özelliği? Nezîrun, o bir korkutucudur. Ayetlerine geçiyordu, Beşiren ve nedira. Peygamber Efendimizin iki özelliği var, cennetle müjdeler, cehennem ile de korkutmuş olur. Nezîrûn, o bir uyarıcıdır. Ne gibi? Minel nuzuril uûlâ, İn Kendi cinsinden gelen daha önceki peygamberler gibi o da bir uyarıcıdır. Ey Resûlün, ke rüsûl kendisinden önceki peygamberler gibi bir peygamberdir. Her sene ileyküm kemâ ursü'ye ilâ Diğer kavimlere gönderildiği gibi o da kendi kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Ezîfetil azife. Yaklaşan yaklaştı turbetü kıyamet o yaklaşan yaklaştı hani başka ayette içi ikrar etti sağ daha önce onu görmüştük kıyamet yaklaştı burada da turbetül kıyamet kıyamet yaklaştı leysa min dunillahi nefsun kaşife bunu ortadan kaldıracak elbette ki ortadan engelleyecek ey min dunillahi Allah'ın dışında hiçbir nefes kaşif etün eğer layık şifaya onu açıklayamaz Başta ayette ne diyordu? Kıyametin ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Kıyametinde zaman kopacağı. وَيُزِيرُهَ اِلّٰهُ Onu açığa çıkartmak, bildirmek ancak Allah'a aittir. He. لَا يُحَلِّيهَا نِوَقْدِهَا اِلّٰهُ لَا يُمُجَلِّيهَا Yani onu celle, yecillu, açığa çıkartmak, tecelli etmek. Onu hiç kimse açıklayamaz vaktini. İllâhu ancak Allah açıklar o kıyametin vaktini. Efe min Efe min hadis. Efe ha haza'l hadis? E yani el Kur'an. Bu Kur'an hakkında tâca buna tekziben, yalan yalanlamak suretiyle, bu Kur'an hakkında yalanlamak suretiyle, suretiyle şaşırıyor musunuz bu söze? Şaşırıyor musunuz? Şaşılasak bir durum mu var? Ve tethakkuun istihsan ve onunla alay etmek suretiyle gülüyor musunuz? Belatte yunen ve aynı zamanda Ağlıyor musunuz? Lismahi Vadi ve Vahiyi, onun tehdidini ve korkusunu ki Kur'an ne yapıyor? Cehennem ile tehdit ediyor, cehennem ile uyarıyor. Onun o cehennem ile tehdit edilmiş olması, uyarmış olmasından dolayı yine hala düşünmüyor musunuz? Yani siz gaflet içerisinde bulunarak da, gaflet içerisinde bulunarak eğlenerek bu söze. Yani Kur'an-ı Kerime şaşıyorsunuz. Gürüyorsunuz da maalesef velatekkun hem gülüyor fakat velatekkun maalesef ağlamanız gerekirken ağlamıyorsunuz. Neden dolayı ağlamanız gerekiyor? İsmai vaadi ve vaidihi. Onun gerek cennet ile müjdelemesi, gerek cehennem ile korkutması sözünü işitmeniz, işitip de ağlamanız gerekirken ağlamıyor maalesef. Gülüyor ve yalanlamak suretiyle şaşıyorsunuz bu söze, Şaşıyor musunuz? Ve en tüm samidun. Ve siz bu şaşmakla beraber, şaşmakla beraber samidu ne? Yani bu cümle hal cümlesidir. Hal cümlesidir. Ne hangi vaziyette demin dediğim gibi ve en tüm samidun kafetik içerisinde bulunmuş olduğunuz halde. Yani illahuna la lehvet kökünden geliyor. Eğlenceye girerekten, eğlenerekten, eğlenerekten gaflet içerisinde olmak suretiyle ağlamıyorsunuz. Gafilun amma yutabu minkum. O Allah'ın ve Kur'an'ın sizden istemiş olduğu şeye karşı gaflet içerisinde eğlencede olup, eğlencede olup gaflette bulunduğunuz halde, gaflette bulunduğunuz halde ağlamıyor. Ve bu Kur'an'ı yalanlamak suretiyle şaşıp gülüyor musunuz? He. Yani böyle yapmayın. O halde ne yapın? Feskudurillah elbeti karşakun. yaratan Rabbinize secde edin. Burada tilave seylesi var. Ve'abudu evet. ve o Rabbinize de ibadet edin. Ve la tescudu bil esmami ve la O putlara katmayın ve o put, putlara da de bulunmayın. Tescudu lillah ellezeyi halakakum. Sizi yaratmış olan Rabbinize elbette ki secde ediniz. Sadatallahu Azim. En doğruyu Allah söylemiştir. Bu Buyurun. Buyur velâ tebkü tebkü nedir mi hocam Ağlamak, beka beka kökünden geliyor. Diğeri dahike velâ vetet hakün dahike kökünden geliyor gülmek. E velâ tetkün beka kökünden <tabuk> geliyor ağlamak. <tabuk> Ama burada ne diyor velâ tetkün siz ağlamıyorsunuz. Olur. Neden dolayı ağlamıyorsunuz? Çünkü gafilsiniz. Evet. Niye? <tabuk> Lahul eğlence içerisindesiniz. Gâfilûn ammâ yudrî minkum. Allah sizden talep etmiş olduğu, talep ettiği, istemiş olduğu şeyden gaflet edip, Gaflet edip ağlamıyorsunuz. Bir de utanmadan tavir edeceğinizse gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz. Ve o söze şaşıyor musunuz? O Kur'an'ın o sözüne beyanına şaşıyor musunuz? Diyor. Anlaşılmaya var mı? Sadakallahu aleyhi ve affidavahum Elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha